Muhterem efendim, vaktinde kılınmamış namazların kaza edilmesi gerektiği gibi geçmiş nimetler için yapılmamış şükrün de kaza edilmesi gerekir mi? Eğer gerekiyorsa geçmiş nimetlere şükür nasıl olur? Lütfeder misiniz? Şükür bildiği gibi insana gelip Allah tarafından ulaşmış bir nimete karşı kavli, fiili, hali mukabelede bulunma. Hamd de o fadail ve fevadila karşı, dolayısıyla gelip insana ulaşmış olması şartı yok. Sadece bir ululuk olması orada, bir müstani elalitla olması, bir ahelusamed olması, ona karşı hamdü minnet hisleriyle gerilmek için yeterli bir sebep, bir vesile. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a elhamdülillah diyoruz. Düşünün her gün en azından namaz işte farzıyla, vacibiyle sünnetiyle eda ediyorsak 40 defa Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Sonra kalkarken Rabben Aleyke diyoruz aynen yine. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın hakkı, o müstahak ve bizim içinde bir sorumluluk. Biz eda etmekle mükellefiz. Eda edince de kulluğumuzu dile getirmiş oluyoruz. Öyle bir şey. Ama şükre gelince Şükür gelmiş, Allah'tan bize ulaşmış, bilinen bir nimet karşılığında. O da tabii çok. Yani var olma bir nimettir. Mesela, Şükür sana Ya Rabbi, bizi var ettin deriz. Mesela canlı olma ayrı bir nimettir. Yine ulaşmış bize, Rabbimizden gelmiş. Yine Allah'a şükrederiz orada. Hamd edilir burada da, hamd şumurlu biraz daha. hamt kapsayıcı her şeyi içine alıyor. Fakat o bilebildiğimiz şekliyle, belki tarifatçılar bu bilebilme, idrak edebilme kaydını koymuyorlar orada. Sadece gelmiş ulaşmış diyorlar da, fakat bazı şeyler var ki gelmiş ulaşmıştır da, insan onun farkında değildir. Onu düşünmemiştir hiç. Evet, o kaydı koymada yarar var gibi geliyor, insan bilmesi lazım onu, hükümetmesi için. Sonra insan mümin olma gibi. Sonra her günkü havamız gibi, suyumuz gibi, yediğimiz nimetler gibi. Evet, vaka bu gelmiş ulaşmış şeyler, Elhamdülillah da diyebilirsiniz. Elâ nimetl ve kemal-i liman diyebiliyorsunuz yani Elhamdülillah. Alhamdülillah yamdan tayiben kesiren ve ediyorsunuz. diyorsunuz. Elhamdülillah illezî et'emena ve sakana ve ce'alana minel mislimin diyebiliyorsunuz bunlar. Bunlar da fakat işte bu yerlerde şükür de yapılır. Ama Cenab-ı Hakk'ın ululuğu ve karşısında şükür yapılmayacağı gibi, daha doğrusu yeri orası olmadığı gibi, aynı zamanda bela ve musibetlere karşı da, bu ademi şeylere karşı da şükür yapılmaz. Hamd edilir onlara karşı. Onun için <gülüyor> Elhamdülillâhe ala küllâhâsı sibel küfrü ve diyor. Sadece onun sözü değil bu mecmûl ahzapta, başkalarının da söylediği bir sözdür. Küfür ve talaletten başka her şeye hamdolsun deniyor. Orada lillahi ala ve şükrülillah ale küllihal sivel küfrü ve talal denmez yani. Çünkü onlar ademi şeylerdir. Onlar menfi şeyler, negatif şeylerdir denmez. Şimdi şükrün mahalli taalluku esas bilindiği takdirde neye şükrediler o bilindiği takdirde. Vaktinde şükrünü eda edemediğimiz şeyler şükrünü kaza edebiliriz. Evet, yani Cenab-ı Hakk'ın bize geçmişte bizi var etme nimeti vardır. Daha sonra bizi mükellef kıldığı vazifeleri yerine getirirken bir nevi onları o nimetlere karşı şükür olarak niyet ediyoruz yani. Mesela, varlık bize varlık vahşettiğinden dolayı şükür olsun diye sana namaz kılıyoruz, şükür olsun diye sana oruç tutuyoruz, şükür olsun diye seni anıyoruz diyebiliriz. Böyle diyebileceğimiz gibi, bir dönemde gafilane yaşayıp Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki nimetlerini idrak etmediğimiz durumlar olmuştur. Ve Bunları da hatırladıkça, ona da hamdolsun Allah'ım, ona da şükür olsun diyebiliriz yani vaktinde. Gerçi öyle hadis-i şeriflerde, Kuran-ı Kerim'de öyle bir şey bilmiyorum da, fakat vaktinde eda edemediğimiz şükrü kaza etmeye diyebilir insan. Bir yerde dolaylı yolda Hz. Üstad ona bir işaretle, bir göndermede bulunuyor yani. O da nasıl olur, işte kazada mesele nasıl yerine getiriliyorsa, nasıl kaza ediliyorsa öyle yerine getirilebilir. Bu kazaya bıraktığımız ibadetleri nasıl kaza ediyorsak, yani Allah mesela kaçırılmış namazlar vardır, kaçırılmış oruçlar vardır. Bunları titreyerek nasıl kaza ediyorsak edenler yani öyle Cenab-ı Hakk'a karşı şükür vazifesinde de kusur etmiş insanlar aradan çok uzun zaman geçse bile Allah'ın üzerimizde ne kadar senin şükür hakkın varsa hepsi için elhamdülillah. İsterseniz isterseniz arf ve miles semavat ve milal maşiyete min şeyin ba'du ehlen mecd ve senadiye diyebilirsiniz. Hamd için bu tabirler efendimize aittir de şükür için yok. Fakat diyebilirsiniz. Muhterem Hocam, bir ifadenizde şükür mevcudu bağlama, mefkudu avlamadır buyuruyorsunuz. Bunu izah eder misiniz? Mevcudu bağlama demek ki o bir yönüyle, o kabul edilmesi onun, o kendi yerine konması, ona karşı saygı duyulması, bu öyle yapılınca, leyni şeker tümle eziden neküm. O ''le ezidenneküm mefkut avlama'' gibi oluyor. Henüz olmayan şeylere de bir yönüyle bir çağrı, bir davet oluyor. Zaten biraz da nimetler kadir şinaslara gelir. Kadir şinaslık da gördüğü nimeti ifadeye babesledir. Siz gördüğünüz nimetlerin kadirini biliyorsanız şayet, o nimetleri sizi ihsan eden zat, o kadir şinasları nimetinden mahrum etmez. Daha sonra da nimetlerle perverde kılabilir serfiraz kılabilir. İşte o da mefkut avlaması olur yani. Elde olmayan şey çoktur ve dolayısıyla elde olmayan bütün şeylerde ona müracaat etme durumundayız. Müracaat yollarının en önemlisi de Fatiha'da talim buyurduğu şekilde سرَطَ الَّذ۪ينَ اَنْهَمْتَ Bizden evvel kendilerine inam ettiğin kimselerin yoluna demek. Burada şöyle bir istihetaf da vardır senden iki sıra olmaz bir şey istemiyoruz yani adeti süfane muhalif bir şey istemiyoruz. Bizden evvel ne bilir istikler, şehitlere sen hep inamda bulunmuşsun. Bundan anlıyoruz ki bu adeti süfanedir. Adeti süfanin içinde olan bir şey istiyoruz senden. İşte bizi o nimetle perverde kıl. O nimet bize sırat-ı ve hidayet şeklinde olsun. Demek gibi bir şey var. Şu mülaza farklı ifadeyle de olsa işaretleyeceğiz tefsirinde var. Muhterem Hocam, adanmışlık ruhu nedir? Adanmışlık ruhu içinde yaşamak, külli şükre muvaffak olmayı netice verir mi? Evet, o biraz abdiyete, ubudiyete, ubudete meftuniyet demektir. Tutkunluk demektir yani. Bu adanmışlık ruhu. Adanmışlık ruhunda istenenin üstünde esas bir bağlılık isaretme, Bağlılık daha doğrusu ishardan daha ziyade... İsarda gösterme meselesi vardır. Ortaya koyma, tavırlarıyla ortaya koyma vardır. O biraz daha camidir yani. Öyle yapan bir insan, hakikaten kendini tamamen ortaya koyan bir insan. İstersen alırsın, istersen verirsin, istersen kesersin, istersen parçalarsın. Orada felemma eslema ve tellehu cebin Nâmatı esas terennimdir onu ifade eder yani. Orada bir teslimiyet vardır, orada boynunu uzatma vardır, orada çal bıçağa deme vardır orada, endişe duyma deme bir şey vardır, adanmışlık da vardır. Benim hayatımın başka gayesi yok, başka şey düşünmüyorum. Bazen başka yaptığım şeyler olabilir de, sen o mevzuda cevaz verdiğin için, ve biraz da benim tabiatımın gerekleri olduğu için, herhalde tabiatımın dengelenmesi adına Onları sen meşru kıldığından dolayı ben yine senin hatırına ve dengelenme hesabına onları yapıyorum deme gibi bir şey vardır. Adammış insan tamamen vakfedilmiş demektir yani kendisini. Bu mesleğin, bu meşrebin, bu yolun ilk temsilcileri arasında o söz çok şahidi ve yaygındı yani evlerde. Falan arkadaşımız nedir? Vakıf diyorlardı o. Yani o hiç dünyayı düşünmüyordu. Okuyayım, vazife alayım düşünmüyordu. Bir şu şey olayım da düşünmüyordu. Benim öyle tanıdığım insanlar vardı. Mesela okula devam ettiği zaman bile ben hep o tavrı yadırgadım yani. O ismi de ifade edeyim. Benim nakisem, eksikliğim olabilir. Niye üniversiteyi okumuyorsunuz? Ama böyle dediğim zaman bana demişti ki, abi hizmet yani şimdi ben okula gideceğim, burada geleneyim. Kim anlatacak o zaman, bu gelenin elinden kim tutacak, Gelenle kim meşgul olacak, ona yemeği kim yapacak, ona çayı kim yapacak, ona kitabı kim okuyacak demişlerdir. Bu meselenin tamir edilecek yanları olabilir yani. Mesela denir ki hayatınızı iyi bir takvime bağlayın, taksim amal, tanzimül mesaide bulunun, siz o meseleyi de araya sokuşturun, yapın, onu da yapın, onu da yapın, aksatmayın. Çünkü diplomanın değil yani, okumanın, bilmenin de bir yerde farklı bir yararı vardır. Onun, belki bazen bir diplomanın bile bir yararı var size, bir vazifet evde etmeleri için mutlaka onu arıyorlar çok defa. Ama tabii o arkadaşlar, o saf düşünceleriyle, meseleyi önemli yanıyla ele alıyor, sadece onun üzerinde duruyor O ona vurguda bulunuyorlardı. İşte onlar adammış ruhlardı yani, vakıftılar işlerini bırakıyor, güçlerini bırakıyorlar. O safve evveldekiler öyleydi. Yani nereye demişse kalkmış oraya gitmişler. vaka Cenab-ı Hakk'ın antrepantası arz ediyorum. Bir lütfu, bir ihsanı, özel bir teveccüh olarak günümüzde bazı arkadaşlar için de aynı şey söylenebilir. Yani ben hiç unutamıyorum dünyanın dört bir yanına giden arkadaşların yani nereye gidiyoruz acaba gittiğimiz yer nasıldır orada, tahta sıfır, soğuk nedir? Fevka sıfır hararet nedir falan bilmeden öyle yerlere gittiler ki Aydın Abi'nin bir münasebetle merhum makamı cennet olsun ifade ettiği gibi sıfırın altında 60-70 derece soğuk, sıfırın üstünde 60-70 derece hararet. Bu kadar zıddiyetin yaşandığı ülkeye gittiler. Yazın sinekten geçilmiyor, kış günü de sarılmadan, battaniyelere sarılmadan bir evden bir eve gitmeniz mümkün değil. Fakat o arkadaşlar öyle bir yere giderken nereye gidiyoruz demediler. Gittikten sonra da niye buraya geldik demediler. Dönüp geriye gelmediler yani. İşte bunlara adammış demezseniz bence onların o andaki konumları, durumları Allah'la irtibatlarının çok dununda bir lakapla, bir ünvanla, bir payayla almış olursunuz. Bu da onlara karşı saygısızlık olur. Onlar Allah'la öyle bir münasebet içindeler ki siz de münasebetleri seviyesinde bir adla bir ünvanla yadi Cemil deyip onlar öyle yad etmeniz lazım. Adammışlık.